أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخضة من لسان يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الرحمن آمين أجل كثيرا وعقك قرباني takdim eden, bu konuda emeği geçen bütün Müslüman kardeşlerimden Allah razı olsun Rabbim ecelerini bol bol versin ve hakikası kesilen bu çocuğun da Allah yolunda mümin, salih müttaki bir kul olmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. İnşallah o da İslam üzere, iman üzere, ihsan üzere yetişen kullardan olur. Evet, bugünkü Kısaca inşallah e, anlatmak istediğim bir takım nasihat, e, bir takım sözler vardır ki öncelikli olarak inşallah bunu kendi nefsime sonra da siz değerli kardeşlerime inşallah bu nasihatları yapmak istiyorum. Özellikle mübarek Ramazan ayından çıktık, bitirdik elhamdülillah Allah'ın fazlı keremiyle bu ayı geçirdik. Tabii gelecek sene aynı şekilde Ramazan Ayına o mübarek aya yetişir miyiz, yetişmez miyiz? O mübarek kadir gecesine ulaşır mıyız, ulaşmaz mıyız? Bu tamamıyla Allah'ın ilminde. Kaybolan bir ilim ve bilemeyiz belki bir kısmımız da ulaşmayacaktır. Bu geçirmiş olduğu son Ramazan olacaktı Öncelikli olarak Allah-u yapmış olduğunuz ibadetleri, kılmış olduğunuz namazları, tutmuş olduğunuz oruçları, sadakaları, resair, bütün amellerinizi, yüce katında kabul buyursun. Ve onu kat kat kendi yanında artırsın. Tabi önemli olan husus Ramazan-ı Şerifi bitirdikten sonra yani biz Müslümanların hayatında ne olacak? Yine eski halimize mi döneceğiz yoksa kendimize yeni bir sayfa açıp bundan sonraki hayatımızı daha farklı, daha güzel bir şekilde yeni bir sayfayla, yeni bir siyeretle mi geçireceğiz? Yoksa bu işte bir değişiklikti, geldi geçti, bir oruç tuttuk, bir nevi işte eğlendik gibi ibadet ettik, bitti. Yine eski hayatımıza döneceğimiz bir ay mı yoksa bu ay bizim için bir medreseydi, bir istaş mesafesindeydi, bir eğitimdi, nefsimizi tehzib ettik, bazı noktalarda terbiye ettik ve azmettik bazı noktaları değiştireceğiz hayatımızda. Ve bu bizim için dönüm noktası olacak diye bu şekilde mi olacak? Tabi her bir müminin kendi kafasında muhakkak ki kurduğu bir planı vardır, bir düşüncesi vardır. Ama şu bir gerçek ki bunu bir medrese olarak telakki etmek ve bundan sonraki hayatımızı da bu medresede öğrendiğimiz şeyler üzere devam ettirmek zorundayız. Ve böyle olmalıdır. Yani bu ibadetlerin kastını iyi idrak etmemiz gerekiyor. Ya <triks> je wel dat in een man <de> een kutibale Kutiba of min publicum laal lakum tettahun. Ey mannen denner daa in je kieum met lera. Oroch fars kolon doe, gibbe, da fars kolon doe, sonnendada bayana bayana doe, sabbabini laal lakum tettahun. Omolurki takwa losnus. Omolurki, after hyatonus takwa usera osn. De mekker amazon dan chikarma jag Takva üzere yaşamak, Ramazan'dan sonra da takvamızı sürdürmemiz. Yani amelimiz üzere sebat etmemiz. Ramazan'da güzel ameller başlattıysak, nafileler başlattıysak, Allah'ı Teala'yı daha çok zikrettiysek, Kur'an okuduysak, ibadetlerimize daha bir çeki düzen verdiysek, kendimizi haramlardan sakındırdıysak, Ramazan'dan sonrasında aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Aksi halde o zaman Ramazan'dan hiçbir ders alınmamış demektir. Faydalanılmamış anlamına gelir. Dolayısıyla sebat, dinde sebat çok önemli bir unsurdur. Hidayet bulmak büyük bir nimettir, büyük bir şeydir. Fakat hidayet üzere devam edebilmek, sebat göstermek bu daha da büyük bir şeydir. Çünkü herkese nasip olmuyor. Herkese sebat nasip olmuyor. Nicelerini görüyoruz yollarda, Nasıl ki arabalar yollarda kaza geçiren arabaları gördüysek görüyorsak işte e, yoldan dışarı çıkmış, direğe çarpmış, şarampoyla yuvarlanmış, bilmem takla atmış. Yani yolun dışına çıkmış arabalar görüyorsak seyrettiğimiz o yolda, aynı şekilde bu İslam yolunda da bu yolun dışına çıkan insanları Müslümanları görüyoruz. Allah korusun zamanla dinden soğuyan, uzaklaşan, hatta mürtetleşen Hatta belamlaşan ve İslam'a düşman olan Müslümanlara düşman olan kişileri görüyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz. Bu noktada yani bize düşen ibadetlerimizde, imanımızda, takvamızda ve sair güzel hasletlerimizde sebat göstermemiz. Bu konuyla ilgili olarak dikkat ederseniz Resulullah ﷺ siresinde şu anlatılır. Ebu Sufyan'ı Hiraql çağırır. Rumların kuralı Hiraql, Ebu Sufyan daha o zaman Müslüman olmamış. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber anlaşmaya girdikleri. Yani Müslümanlarla müşriklerin arasında ateşkes imzalanmış olan o dönemde onu çağırır. Bir kısım tacillerle beraber ona bir takım sorular yöneltir. Yönelttiği sorulardan bir tanesi de işte bu aramızdaki bu Müslüman olan kişiler O Muhammed'e tabi olan Aleyhissatü tabi olan o kişiler İslam dinine girdikten sonra bir müddet sonra o dini bırakan oluyor mu? Terk eden oluyor mu? Yani dinine kızarak, inancına kızarak terk eden oluyor mu diye sorunca o da diyor ki la. Kesinlikle böyle bir şey olmadı, görünmedi, Yani dininden dönen kimseyi görmedik, olmadı. Hierakul diyor Imanu وَكَذَلِكَ الْاِيمَانُ اِذَا خَالَتَ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ Aynı şekilde iman, iman nuru kalplere girerse, kalplere nüfuz ederse, Allah'ın izle o kalpler dönüş yapmaz, o kalpler dönmez. Allah'ın dinini terk edemez. İmanın o lezzetini, o tadını aldıktan sonra imandan dışarı çıkmaz. Gerçekten o iman girmişse, hakiki iman girmişse, Ama yok o hakiki iman girmemişse o kişiye, taklidi olan bir imansa o kişinin dönüş yapması çok kolaydır. Çok basittir. Şeyhülislam İbn-i rahmetullahi aleyhi diyor ki ehl sünnet ve cemaatin alimlerinin menhecinde itikatlarında, gidişatlarında, metotlarında sürekli değişiklik yapan, sürekli bırakan işte belli bir müddet yok, ben hata yaptım, tövbe ettim vs. gibi bu şekilde göremezsin. Neden? Çünkü onlar Kur'an ve sünneti adım adım takip ederler. Onları kendilerine rehber edinmişler, dolayısıyla bir gün gelip de ya ben şu ana kadar sapıtmıştım, işte yanlışa düşmüştüm deyip, tamamiyle kendi menhecini bırakmaz. Ama onun dışındaki bid'at fırkaları, İslam'da türemiş olan o bid'at fırkaları, mutezile, hariciler, İşte mürciesi, rafizileri, Şiileri ve sair gelen bir sürü fırkalar var. Bu fırkalardan dönüş yapanlar, tövbe edenler, uzun bir müddet hayatını yanlış bir yolda geçirip de daha sonra dönüş yapan insanlar çok olmuştur. Ama ehli sünnet ulemasından böyle bir şey görülmemiştir. Onlar diyor çünkü kendi inançlarında, kendi menheçlerinde sebat gösterler. Tabii insan insanoğlunu bekleyen bir sürü imtihanlar var. Bizleri bekleyen e, değişik değişik imtihanlarımız var. Her bir kişinin zaafına göre şeytan zaten o zaaf noktalarını tespit etti mi? O zaaf noktalarından yaklaşır. Birinin zaafı dünyadandır, dünya yönüyle yaklaşır. Birinin paradan zaafı vardır, para yönüyle. Birinin kadın yönüyle, birinin çocuk yönüyle, birinin makam mövki gibi her bir kişinin, birinin mesela korku, hapse girerim, işte işimden atılırım, bilmem ne olur, rızık, rızkım azalır gibi bu korkularla dini terk eden, dinden uzaklaşan herkesin değişik bir imtihan şeyi vardır, çeşidi vardır. Bu konuyla ilgili olarak da Allah-u Teala Ankebus suresinde اَلِفْ لَا مِمْ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُ اٰمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar iman ettik demekle imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannediyorlar? En de laatste keer dat je in de laatste keer bent. En de laatste dat je in de laatste keer bent. En de de laatste keer bent. En de dat de laatste keer En de laatste keer dat je in de je de İmanında sadık, takvasında sadık, amelinde sadık olanlar ortaya çıksın. Onun haricindeki her yönüyle Allah'a karşı, kullara karşı yalancı olan kişiler de böylece ortaya çıksın diye her bir insanı biz imtihan edeceğiz. İmtihan etmeden sadece iman ettik, mümin olduk, muahhit olduk demek kesinlikle yeterli değildir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 Yani şüpheye girmeden, bırakmadan inancında sebat gösteren Allah'ın taolan vaat ettiklerini aynen gözüyle görünmüşçesine. Hani Hazreti Sümeyye'nin e, şeyini anlatırken, rivayetini anlatırken raviler Hazreti Sümeyye'ye azap ediyorlar, işkence ediyorlar Mekke'de o sıcak kumların üzerinde. Kocası Yasir, oğlu Ammar, kocası Yasir'i de zaten şehit ediyorlar. Sümeyye validemizi de şehit ediyorlar. Oğlu Ammar'ı çok fazla dövüyorlar. Hatta kaburga kemiklerini kırıyorlar. Daha sonra sürüne sürüne zorla Hazreti Resulullah Efendimizin yanına gidiyor. Ya Resulullah helak oldum. Neden ya Ammar? İşte dayanamadım ve sana küfür ettim, seni inkar ettim. Diye gidip Hazreti Resulullah'ın yanında ağlıyor. İşte o Sümeyye validemiz, kadın olan o Sümeyye validemiz İşkence görürken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey yapamıyordu. Kurtaramıyordu. Hiçbir Müslüman zaten elinden bir şey gelmiyordu. Çünkü Müslümanlar mustazaf konumdaydılar. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı sadece tavsiyeden ibaretti. ''İsbiru âle yâsir fe inne mâ'idekumul cennet'' diyordu onlara. ''Ey yasir aileleri sabredin, sebat gösterin, inancınızdan vazgeçmeyin. Sabredin, sizin varacağınız yer cennettir.'' Gijken. Ve Hazret-i Sumeyyya radiyallahu anhâ, vormadan önce, Vallahî Ya Resulallah ke enni araha beyne i'neyye, diyor. Ya Resulallah, vallahi cennet-i şu ande, ikizemben arasında görüyorum. Tıpkı cenneti görünmüş gibi ben böyle bir haldeyim. diyor ve inancında sebat gösterince onu şehit ediyorlar, koca'sını şehit ediyorlar, inancından dönmüyor. İşte bu şekilde Allah'ın ayetlerine Yakinen imaneden. Rizak olan Allah taala'n o Sufatana imaneden bir mümin yakinen, artık dünyada ya işte işten atılacağım, şöyle yapmazsam sakalımı kesersem iş bulurum rizak gelir, ama sakalımı kesmezsem rizak gelmez, bilmem ne olur şeklinde bu Allah'a olan yakini azaldından dolayıdır. Rizak olan sifatını, yani bir neyi unutundan dolayıdır. İşte Allah-u Teala'nın bütün bu isim ve sıfatlarına, ayetlerine yakinen iman etmesi. Hz. Sümeyye'nin aynen itiraf ettiği gibi bu şekilde iman eden ve sabır gösteren kişileri diyor, biz imamlar kılarız, dinde imam. Yani müminlerin alıp da örnek edinecekleri, onları takip edecekleri, kendilerine böyle rehber olarak görecekleri o şekilde onları imamlar kılarız diyor. Evet, peki böyle bir duruma gelebilmek için, böyle bir kıvamda imanımızın işte hakiki bir iman olabilmesi için, bu noktada sabır ve sebat gösterebilmemiz için ne yapmamız lazım? Bu noktada bir takım tavsiyeler vardır. Birkaç tane tavsiye inşallah size bahsettikten sonra dersimi bitireceğim. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde Özellikle Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durmak, bunun müdaresesini yapmak. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumak. Okurken de sadece Arapçasından anlamadan o şekilde değil, aynı zamanda manasına bakarak, tefsirine bakarak öğrenmek. allah Teala bizlere neyi buyuruyor, neyi emrediyor, neyi söylüyor, neyi anlatıyor diye nasıl ki arkadaşınızdan gelen bir mektubu direkt alıp Anlayarak okuyorsanız, gelen bir mesajı İngilizce olsa hemen tercüme ettirirsiniz. Arapça olsa hemen tercüme ettirirsiniz. Ya bu arkadaş bana bir mesaj göndermiş de ya da adam nişanlıdır, nişanlısı şakadan ona İngilizce bir mesaj göndermiş. Vallahi yani mütercim bulamaz da 100 kilometre ileride 200 kilometre ona gider. 300-500 milyon harcar. Ya bir bakayım nişanlım ne demiş yani. Bana bir mesaj yaz yazmış da Yani büyük ihtimal de aşktır, bilmem sevgidir, boş bir şeydir. Ama yine de ne yapar? Adam koşturur, masraf yapar. Bunu bir insan için yapıyorsa bir insan, kişi, düşünün ki bu kainatın Rabbi Allah-u Teala bizlere kitap göndermiş ve bu kitaptan gafil yaşıyoruz. Allah-u Teala neler buyurmuş? Birçoğumuz, maalesef birçok ayeti bilmiyoruz. Ayet okunduğu zaman Allah-u Allah, böyle bir ayet varmış Kur'an'da. Ya da Karıştırdığımız için bilemiyoruz ayet hadisi. Tıpkı hani rivayet ederler derler bir alim gelmiş, işte Arap ülkesinden Türkiye'ye ziyarete gelmiş. İmamın yanına gitmiş. İmam da işte ikram etmiş. Güzel davranmış. Kış olduğu için soban yanında oturmuşlar. O alim soban yanında ısınırken elleriyle böyle soban yanında ısınırken اَنَّا رُفَكِهَةُ الشِّيْتَى demiş Arapçayla. İşte ateş, eee kuşun meyvesidir. Öylesine bir söz yani hani ateş büyük bir nimettir kısım. Tıpkı nasıl meyveler varsa yazın özellikle karpuz nasıl güzelse kuşun da ateş yani ısınmak güzel bir nimettir. Ennaru <gülüyor> fakiatu şita deince imam zavallı yani ayetleri anlamadığı için, hadisleri bilmediği için sadakallahul ati diyor. Allah Teala doğru söylemiştir. Buna diyor, hayır diyor, ahi bu ayet değil diyor. Bu öylesine bir sözdür diyor, söz söyledim. Ayet değil diyor, He diyor, tamam. Ben şaşırdım. Neyse oradan çıkıyor, sonra müftünün yanına gidiyor. Onunla biraz konuşurken ya diyor, garip bir olay oldu diyor, ben falan imama gittim de diyor enna rüfekayetü şite dedim, yanında otururken o da sadakallahu lazim dedi diyor ya ayet olduğunu zannetti. Müftü de demiş, ya he, o yani imam biraz İlmi azdır, ayetle hadislerin arasında ayırt edemez. Sadaka Resulullah demesi lazım. O da <gülüyor> ayrı bir illet. Yani bunun sebebi ne? Kur'an-ı Kerim'le haşir olmuyor bu ümmet. Ve gerçekten bizdeki en büyük zaaf, en büyük eksik noktamız Kur'an-ı Kerim hayatımızda yok maalesef. Ne ibadetimizde, ne kıraatımızda, ne işte yolda giderken örneğin mesela birçok böyle Arap ülkelerine gidin, Birçok kişiyi de görürsünüz böyle özellikle mütedeyyin, dinle bağlı olan kişi. Cebinde küçük Kur'an vardır ya da cüz vardır. Otobüse bindi mi hemen çıkarır orada okur. Ne bileyim bir yere girdi mi, boş bir vakti oldu mu çıkarır orada okur. Ya da teypiyi açar, Kur'an-ı Kerim dinler. Adam haşir neşir olur. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir şey göremiyoruz yani. Hatta bırakın onu Müslümanlar muvahhidler arasında bile. Doğru düz göremiyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim elimizden aslında düşmemeli Allah'ın kitabı. Ve özellikle dikkatimi çekti ve bunu çok büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Cuma günü mesela geliyorum namaza, bakıyorum birkaç kişi sadece oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyor Kehf suresini ya da başka yani sureler okuyor. Birçok kişi oturmuş sadece konuşuyor. O mübarek vakitte aslında oturup Kur'an-ı Kerim okuması gerekirken, Özellikle de Kehf suresini bu konuda Ali Vesselam'ın tavsiyesi var. Kehf suresini okuması gerekirken, sanat ile vaktini geçirmesi gerekiyorken boş boş oturur böyle vaktini geçirir. Bu bizim için gerçekten bir büyük bir eksikliktir, zaaptır. O yüzden Kur'an-ı Kerim işte bize sebat vermesi için çok önemli bir unsurdur bu konuda Allah-u Teala وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَنُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُمْلَةً وَاحِدًا Allah Tala diyor ki o kafirler dediler ki Kur'an-ı Kerim neden toptan olarak inmedi bu peygambere? Bir anda neden inmedi? Kezalike linu'sabbita bihi fu'adak wa rattaynahu tartila. Biz bunu yani parça parça indirmekle senin kalbine sebat vermek için. Kalbini sabit kılmak için din konusunda dinde o sebeple biz parça parça indirdik ve tane tane sana okuduk.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 İşte üç günde işte hatim bitiriyor adam. Ama sorduğun zaman herhangi en basit bir ayet Fatiha Suresi ne diyor, ne anlatıyor allah Teala bilmem diyor. Biz anlamını öğrenmedik. Ya Bu şekilde kişiye fayda vermez. Evet, neden Kur'an-ı Kerim, özellikle Kur'an-ı Kerim dedik. Neden Kur'an-ı Kerim? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de rağbet ettirici şeyler var. İbadete rağbet ettiren, takvaya, ahirete yönelik. Korkutucu şeyler vardır. Masihetlerden uzaklaştıran, cehennemi hatırlatan. Bu konuda Allah-u Teala Nebbi ibadî enni enel gafurur rahim ve enne azabî huvel azabul elîm buyuruyor. <gülüyor> benim kullarıma haber ver. Muhakkak ki ben bağışlayan ve affedenim. Esirgeyenim. Aynı zamanda ben, benim azabım da elem verici bir azaptır. Şiddetlidir benim azabım. Bu şekilde bir sürü ayet var kişiyi korkutan, uyaran, aynı zamanda kişiye müjde veren. Başka bir sebebi Kur'an-ı Kerim duydukça müminin imanı artar. Ayette de buyurduğu gibi وَإِذَا مَا أُنْزَلَ السُورَةٌ فَمِنْهُمَّ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْ وَأَذِهِ اِيمَانًا Bir sure indiği zaman müminler kendi aralarında birbirine denler ki bu sure kimin imanını arttırdı? Birbirlerine sorarlar. فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Iman edenlerin diyor imanlarını arttırır ve birbirlerine müjde verirler. Duydun mu allah Teala şu şu şu ayetleri indirmiş. Yani müminin kafirden ayrıldığı nokta, münafıktan ayrıldığı nokta Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman imanı artar. Hikaye gibi dinlemez. İmanı artıyor, takvası artıyor.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 Evet, demek ki kişinin imanının artması yine ayetlere bağlıdır. Başka bir sebep, Allah-u Teala Allah bu Kur'an-u Kerim'i indirmekle bütün hastalıklara deva kılmıştır. Mualece etmesi için, mümin hem madden hem de manen şifa bulması için Kur'an-u Kerim esastır. Bu konuda Allah-u Teala şöyle buyuruyor, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz bu Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet olsun diye indiririz. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا Ve zalimleri de ancak hüsran olarak artırır. Yani ayetler indikçe müminlere şifadır. Maddi ve manevi olarak. Birçok hasta Kur'an-ı Kerim okumuştur. Allah'ın izniyle şifa bulmuştur. Hastalığı gitmiştir. Aynı şekilde manevi olan hastalıklar da gider. İçindeki... Şirk, küfür, haset, kin, kendini beğenme, gurur vesaire birçok kötü hasletleri Kur'an-ı Kerim ne yapar? Tedavi eder. Şehvetler, şüpheler, bunlar kalbe hakim olduğu zaman kişinin helakı demektir. Bütün bunları muallace eden, gideren nedir? Kur'an-ı Kerim ve ayetleridir. Ama zalimlerin de hüsranını arttırır Çünkü Kur'an-ı Kerim'den nefret ederler, onu Okumuş olsalar dahi amel etmek için okumazlar. Sadece bilgi edinmek için okurlar dolayısıyla onların hüsranlarını, küfürlerini, sorumluluklarını ne yapıyor? Arttırıyor. Evet, başka sebep Kur'an-ı Kerim'de önemli olan kıssalar vardır. Bizim için ibretlik olacak eski ümmetlerin durumlarını anlatmış. İman edenler ve durumları, küfredenler ve durumları Eskiden gelmiş geçmiş peygamberler, mücadeleleri, kavimleri neler yapmışlar, o müminler nasıl sebat göstermişler. İşte yalancı olanlar, iman etmeyenlerin, yeryüzünde fesad eden, Allah'a baş kaldıran kişilerin akıbetleri, kötü olan son halleri, bu konuda itaat eden, allah Teala'ya iman eden, imanda sabır gösteren o kişilerin durumları. allah Teala onları nasıl müzaffer kılmış, nasıl yüceltmiş. Nasıl yardım etmiş? Nasıl rahmetini onların üzerine indirmiş? Bütün bunların kıssaları vardır. Ve çok önemli kıssa, her bir kıssada ayrı ayrı mesajlar vardır. Bu konuda Allahu Teala ve kullen nqsu aleyke min enba'ir <gülüyor> rusul ma nuthbit ma nuthbitu bihi fu'atek. Senin kalbini sebat etmek yani kalbine sebat vermek için seni hak yolda sabit kılmak için daha önceki ümmetlerin kıssalarını anlatırız. Onları sana beyan ederiz. وَجَاءَكَ فِي هَذِي الْحَقُّ وَمَوْعِذَةٌ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ Bu konuda sana hak gelmiştir. Aynı zamanda müminler için bir uyarıdır, nasihattır ve bir hatırlatmadır. Bu ayetler, bu kıssalar. Ve bu kıssaları biz okudukça ne yaparız? Kendimize ders alırız. Helak olan, özellikle o kayemler neden helak olmuşlar? Her birinin helak edilme sebebi vardır. Evet, işte bu Kur'an-ı Kerim bu kadar ehemmiyeti vardır, hayatımızda demek ki bize sebat verecek olan en önemli unsur nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci önemli bir unsur, Allahu Teala'ya itaat etmek, Allah'a ve Resulüne itaat etmek, emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, çiğnememek. Bu da ne yapar? Kişiyi artık sebat vermeye başlar. Çünkü sen amel ettikçe, erg leuk, Teala'nın emirlerini yerine getirdikçe allah Allah erg leuk, een heel erg leuk, een heel erg leuk, een heel erg leuk, een heel leuk, een heel leuk, een heel leuk, een heel leuk, een heel leuk, een heel leuk, een heel leuk, een heel leuk, een Onlara onlara sebat verirdi, bu mesela Evet, nasıl ki masiyetler, günahlar kişiye yani kalbin zehiri olup kişiyi Allah'tan uzaklaştırıyorsa itaat de Allah'a yakınlaştırır ve dediğim gibi kişiye sebat verir. Başka bir unsur, önemli olan kişiye yani sebat veren bir unsur Allah-u Teala'yı çokça anmak. Bu da çok önemli. Dus yani een mutlak anlamda zikretmek. Hem kalpen hem dillen hem de azalala, amel ile Yani onun zikriyle, amel etmek, onun zikriyle uğrašmak Özellikle de boş vakitlerinde bunu fırsat bularak Yolda giderken, işe giderken, işten dönerken, yatarken, kalkarken Hatta iş yaparken Kişi sürekli Allah-u Teala'yı anabilir Ve Allah-u Teala'yı andığı zaman Ne olur? Kalbine sebat gelir Kalbinin imanı artar Kuvveti artar. Bu konuda Allah Taala Musa en Hazreti Harun'a hani Firaun, gaan. Wanneer ze naar hem toe gaan, zijn ze afgeleid. Firaun is een zeer slecht mens. Allah Taala heeft hem dit Firavun'a giderken de benim zikrimi ihmal etmeyin. Yani zikir üzere gidin. Böyle bir tağuta, böyle bir azgın kafire gittiğiniz zaman size sebat verecek olan şey nedir? Allah'ın zikridir. Bol bol Allah'ı anınız. Dikkat ettiyseniz Allah-u Teala cihad eden müminleri de, müminlere de bu tavsiyede bulunuyor. İki isaf karşılaştığı zaman, kafirlerle yüz yüze geldiği zaman Allah heeft al een beroep gedaan, en Allah Bir al een beroep gedaan, en Allah heeft al een beroep gedaan, en Allah heeft gösterin een beroep Allah heeft een beroep Allah heeft çokça een beroep gedaan, en Allah heeft een Allah heeft al een beroep Allah heeft een Allah sıkıntılarda Allah'ı zikredersek Allah-u Teala kalbimize ne yapar? Kalbimize sebat verir. Sebat indirir. Evet, başka bir tavsiye. Tavsiyeler uzundur. İnşallah son tavsiye. O da selefi salihinin yolunu rehber edinmek. Yani ehli sünnet ve cemaatin yolunu kendisine rehber edinmesi. onu O yolu, o hak olan yolda ilerlemesi. Yani Kur'an'a ve sünnete sarılması öbür bidat fırkaları gibi işte sapıtmamak için ömrünü böyle boş şeylerde geçirmemesi için pişman olmaması için hak olan bu ehli sünnet ve cemaat itikadını, menhecini metodunu alıp onu tatbik etmesi gerekiyor. Zamanında birçok alim bir takım değişik fırkalara değişik görüşlere meyletmişler. Ehli sünnet ve cemaatın dışına çıkmışlar. Ik heb het gevoel dat een andere keer yani yazarı, sahibi, kendisi gevoel merhale değiştiriyor. Uzun andere ömrünü hatta 40 yaşına kadar gevoel dat ik een andere keer heb. Ik heb het gevoel dat ik een andere keer heb. Ik heb het gevoel dat ik een andere keer heb. ''Değerli Müslümanlar, şimdiye kadar ben yanlış yapmıştım. Şöyle şöyle şöyle şöyle derdim, bundan sonra bütün bu itikadımı ben değiştiriyorum. Ve aynen üstünde de cübbe varmış, cübbeyi çıkarıp atıyor, başka bir cübbe giyiniyor. Diyor ki, işte bu cübbemi değiştirdiğim gibi ben de itikadımı değiştiriyorum. Ve benim itikadım budur. Ve bir kitap takdim ediyor, alın bunu okuyun. Bilin, görün diyor, itikadım budur diye. Şu anki eşarilerin naklettikleri itikad, Risalesini onlara naklediyor, veriyor. İtikadım budur diyor. Ta 40 yaşından sonra. Tabi aradan yine müddet geçiyor, seneler geçiyor. İmam Ahmed'in talebeleriyle oturuyor, kalkıyor, tartışıyor vs. Yine bakıyor ki bazı meselelerde ehli sünnet ve cemaatin çizgisinin dışına çıkmış. Örneğin mesela eşariler Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını tevil ederler. Buna benzer yanlış yaptığını görünce yine araştırıyor, okuyor ve ondan sonra yine beyanda bulunuyor ve diyor ki ben itikadımı değiştirdim. Son olan itikadım artık Kur'an ve sünnet çizgisinde. Ehli sünnet ve cemaatin gerçek ehli sünnet ve cemaatin selef itikadının aynısı. Bu benim itikadımdır. Ve bu itikadını da değiştirdikten sonra iki tane kitap yazıyor. Bir tanesi el-ibane,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 İkinci merhaledeki ileri sürdüğü ne yapmışlar, sürdürmüşler günümüze kadar ve diyorlar ki İmam-ı Şahri bu itikattaydı. Halbuki bu davalarını çürüten bu iki tane kitabı vardır. Evet, bunun gibi Ebu Hamid-el-Gazali, İmam Gazali, ömrünün büyük bir bölümünü felsefe ile tasavvufi ilimle, tabi tasavvufun özellikle batıl olan bazı yönleriyle geçiriyor. Ömrün büyük bir bölümünü geçiriyor. Kelam ile tartışarak ve daha sonra arkasına bakıyorum ki yani hayatın büyük bir bölümü hep boş olan şeylerde geçmiş. Yanlış olan şeylerde geçmiş. Ve pişman oluyor. Hatta rivayetlere göre vefat ettiği zaman Bukhari'nin cildi kitabı onun göğsünün üzerinde kalıyor. Böyle vefat ediyor. Artık yani hayatın Geri kalan bölümünü sürekli hadis okuyarak, Kur'an-ı Kerim'e hadis okuyarak vaktini böyle geçiriyor. Ve hatta kitaplar yazıyor. Felsefeden sakındıran, kelam ilminden sakındıran risaleler yazıyor, kitaplar yazıyor. Aman yani ben daldım, ben gördüm, sakın siz de girip de bu konuda yani hem ömrünüzü geçirmeyin, çürütmeyin, hem de sapıtırsınız diye çünkü zamanda çokça sapıtan kişiler olmuş zındıklaşan, ehli sünnet itikadının dışına çıkan acayip acayip insanlar türemiştir. O yüzden selef-i salihin bu ilmi kelam ile felsefe ile ilgili olarak çok böyle şiddetli sözleri vardır. Mesela onlardan birisi İmam Şafii diyor bu ilmi kelam ile iştigal eden kişinin cezası dayak atılacak, sonra eşeğe ters bindirilip çarşıda gezdirilecek, ters bindirli böyle rezil edilecek, çarşıda gezdirilecek, ve denecek ki Kur'an ve sünnetten yüz çeviren, ilmi kelam ile uğraşan kişinin akıbeti bakın böyle olur diye. O şekilde ayak kabularla dövmenidir diyor. Dayak katınmalı, rezil risva edilmelidir. Böyle ceza verilmelidir. Neden? Çünkü zararını hep görmüşler. Bu felsefi kelam olan şeylerle zaten bundan dolayı dikkatliyseniz Kur'an-ı Kerim mahluktur fitnesi ortaya çıkmış. Bunun sebebiyle birçok alim işkenceye maruz kalmış, hapse atılmış. Bunlardan birisi İmam Ahmed. Uzun süre işkence görmüştür. Sır bu fitneden dolayı. Kim çıkarmıştı? Mutezile çıkarmıştı bu fitneyi. Evet. Bunlardan bir tanesi İmamul Harameyn. bir tanesi Fakhruddin er-Razi, başka bir tanesi Abdülkerim el-Şehristani. Bunlar gibi çok alim var. Ve her birinin de söylediği biz ömrümüzü hep kal vakil. Şöyle dedi, şöyle oldu ve boş olan şeylerle geçirdik. Keşke vaktimizi böyle geçirmeseydik. Hatta bazıları keşke biz yaşlı kadınların imanı üzere vefat etsek diyenler olmuştur. Yaşlı kadın hani çok fazla teferruat bilmez. İşte İslam'da ona bir takım inanç yani anlatılmıştır, ayetler gelmiştir. Allah'a iman edeceksin, tağutları inkar edeceksin, ahirete iman edeceksin, namaz kılacaksın, cennet var, cehennem var, kabir azabı vs. Genel anlamda iman etmiştir, amel etmiştir. Allah'ın izniyle kurtuluş Şirk koşmadığı müddetçe. Ama bu felsefik şeylere girip de şirk koşan bir sürü kişi olmuştur. Çok ilim almıştır ama o ilim ona fayda vermemiştir. Şirk üzere eden kişiler de olmuştur. İşte bu şahsiyetlerin hep tövbe ettikleri dönüş yaptıkları ve geri kalan hayatlarında aman aman siz bu şeye dalmayın. Çünkü her bir kişi ölüm esnasında tereddüt geçiriyor. Ya ben hangi iman üzere, nasıl bir inanç üzere öleceğim diye tereddütler geçiriyorlar. Neden? Çünkü kafa karma karışık felsefik olan şeylerle doldurulmuş. Ama Allahu Teala'nın ayetleri belli, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri belli, çok açık, çok net, çok belirgin Ne hiç de böyle ömür çürütmeye gerek yok. Bunlarla yetinmiş olsalardı, selef-i salihinden gelen sözlerle, sahabe ve tabiinden gelen sözlerle yetinmiş olsalardı, Allah'ın izniyle kurtuluşa ererlerdi. Ama ne zaman bu şeylere daldılar, birçok şeylerini kaybettiler. Bu noktada da ehl-i sünnet ve cemaatin demek ki yolunu da, çizgisini de takip etmek kişiye imanda sebat veren unsurlardan birisidir. Ve daha başka unsurlar vardır. Onlar da inşallah nasip olursa başka derslerde Allah'ın izniyle anlatırım. Rabbim bizi bu duyduklarımızla amel eden mümin kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.